Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Doğu Akdeniz bölgesindeki plastik kirliliğine dikkat çekmek için plastiksiz Doğu Akdeniz platformu adı altında bir araya gelen 15 kurum ve kuruluş ortak bir bildiri yayınladı. Doğu Akdeniz bölgesinde her geçen gün artış gösteren plastik kirliliğinin kontrol altına alınması yönünde çalışmalarına başlayan plastiksiz Doğu Akdeniz platformu 15 kurum ve kuruluşun desteğiyle hazırladığı deklarasyon metnini basın ve kamuoyu ile paylaştı. Plastiksiz Doğu Akdeniz platformu Doğu Akdeniz kıyılarında Samandağ'dan Anamur'a kadar uzanan sahil şeridi eksiz güzellikleri barındıran önemli bir biyolojik çeşitlik merkezi. Türkiye'nin 14 Ramsar Sulak alanından 3'ü Göksüz Deltası, Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan Lagünü Doğu Akdeniz'de bulunmaktadır. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bitki türlerini barındıran sahiller aynı zamanda deniz kaplumbağalarının da çok önemli yuvalama alanları. Bölgenin deniz ile bağlantılı sulak alanlarında ülkemizde kışlayan kuşların en yoğun nüfusları sayılmakta. Göç eden ve kuluçkaya yatan önemli sayıda kuş türü yine bu lagünleri kullanıyor. Ekolojik açıdan oldukça önemli ve eşsiz olan bu kıyılar maalesef Akdeniz'in plastikle en fazla kirletilmiş bölgelerinden biri. Bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetler, sahillere vatandaşların bıraktığı atıklar, Özellikle geri dönüşüm tesislerinden ve diğer endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan mikroplastikler ve atık yönetim altyapısındaki eksiklikler bu kirliliklerin ana kaynakları. Yapılan çalışmalar Samandağ'dan Anamur'a kadar kumul sahillerinin metrekarede 1000 ila 1200 mikroplastik miktarı ile Akdeniz'deki en yüksek kirliliğe maruz kalan bölgeler arasında olduğunu göstermekte. Akdeniz'in eşsiz kıyılarının plastik çöplerden kurtarılması elzem. Bu bağlamda plastiksiz Doğu Akdeniz platformu ilgili tüm kurum ve kuruluşları, vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini plastik üretim ve tüketimini azaltmak, ayrıca atık yönetim altyapısını geliştirmek için sorumluluk almaya çağırıyor, dedi. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü'nde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali için 21 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirmek istenen Halkın katılım toplantısına tepki gösteren köylüler, halkın bir kısmının katılamayacağı, bir kısmının da can güvenliğinin tehlikeye atıldığı bir halkın katılımı toplantısını kabul etmiyoruz diyerek Vali Yavuz Selim Köşker'e yazılı başvuruda bulundu. İzmir Sefilisar'ın Orhanlı Köyü'nde Covid-19 salgınına ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanmış olduğu genelge ile getirilen salgın yasaklarına rağmen köyde yapılması planlanan JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali için Halkın katılım toplantısı yapılmak istendi. Yöre halkının sağlığını riske atarak yapılması planlanan toplantıya tepki gösteren köylüler, yaşam alanlarında hayata geçirilmesi planlanan Entegre Enerji Santrali'ne karşı çıkışını sürdürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil, köyümüz 7'den 70'i üreterek, kültürünü yaşatarak binlerce yıldır bu vadide var olmaya devam ediyor. Asırlık zeytin ağaçlarımızdan ürettiğimiz zeytinyağımız, temiz havası, suyu, toprağıyla köyümüz Türkiye'nin yaşayan ve göç vermeyen köylerinden biri. Burada hayatı geçirmek istenen JES, ve GES Entegre Enerji Santrali yalnızca köy halkımızın sağlığını değil, köyümüzün ürettiği sağlıklı gıdayla beslenen binlerce insanın da hayatını tehdit ediyor. Koronavirüs salgınına adeta fırsat bilerek köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Jeotermal şirketi tarafından 21 Nisan çarşamba günü köyümüzde yapılmak istenen halkın katılım toplantısı kesinlikle iptal edilmeli. Köyümüzün kökü olan yaşlılarımızın katılımını engelleyen, gençlerin ise sağlığını tehlikeye sokan bu toplantının hiçbir geçerliği olamaz. Hem bu toplantının hem de projelerin iptali için mücadelemizi tüm köy halkı ile birlikte sonuna kadar sürdüreceğiz. JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali'nin toplantısını da köyümüzde istemiyoruz dedi. Sosyal medya devi Facebook, küresel operasyonlarının artık %100 yenilenebilir enerji ile desteklendiğini ve sıfır emisyona ulaştığını duyurdu. 2018'de belirlediği yenilenebilir enerji hedeflerine 3 yıl içinde ulaşarak dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alıcılarından biri haline gelen Facebook, 63 yenilenebilir projeyle ofis ve veri merkezlerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor. Şirket 18 eyalet ve 5 ülkede 6 gigawattan fazla rüzgar ve güneş enerjisi sözleşmesi yaparak hedeflerine ulaşmayı başardı. Peki kullanımdan kaynaklanan karbon salınlarına ne demeli? Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla Üreme dönemine denk gelen 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı başladı. İnci kefali 3 ay süresince tatlı su alızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre suyun tersine yüzüp engelleri uçarak aşmasıyla eşsiz görüntü sergileyen inci kefalinin özellikle kaçak avlananların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde tedbirler alınacak. ÜTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros Koordinatörlüğü'nde bölüm öğrencileri tarafından COVID-19 salgınının birinci yılında hava kirliliği oranı üzerine bir araştırma yapıldı. Bu kapsamda İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki azot dioksit hava kirliliği oranları incelendi. Sonuçlara göre İstanbul'da hava kirliliği oranı salgının birinci birinci yılında